Herkese mutlu günler. Açık Radyo 94.9 Balık Gözü'ndeyiz. Bundan önceki Balık Gözü 10 Temmuz'daydı. Ee, balık Gözü artık siz de biliyor musunuz bilmiyorum ama iki haftada bir yayınlanıyor. Bugün 24 Temmuz bir taraftan da 24 Temmuz'un şöyle bir özelliği de var Basına asansürün aslında basına sansürün kaldırışının 104. yıl dönümü. Bundan da birazcık bahsedeceğiz en azından kısa bir haber olarak da zira 25 dakikaya sığmıyoruz ben her hafta bundan bir bahsediyorum zaten. Yine bugünkü gündemimizden konuşmak gerekirse önce birkaç haber vereceğim. Ardından da Radikal Gazetesi Kültür Sanat Editörü Cem Erciyes'te bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Kendisiyle de... Geçtiğimiz günlerde e, Bilgi Üniversitesi'nde yapılması planlanan Van Love Festivali'nin iptali. Aslında iptali değil ama bir taraftan karartması, e, ismine küçük bir sansürle değiştirilerek e, Van dönüştürülmesi ve en azından yöre halkının tatmini için bunun e, yapılmış olmasını konuşacağız, birazcık değerlendireceğiz. Ondan önce de gündemdeki haberlere birazcık bakalım. İlk haberimiz vicdani red antimilitarizmle ilgili askerlik hizmeti yapmayı reddeden ve yedi yıllık firari LGBT aktivisti Mehmet Tarhan Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine mah mahkum ettirdi. Avrupa Türkiye'nin 12 bin euro ödemesine karar verdi ve e, Mehmet Tarhan e, barış yanlısı inancından dolayı üniforma giymek istemediği için askeri mahkem e, askere gitmek istemiyordu e, ve bunun üzerine de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurdu. Ee, ve yine bu e, Mehmet e, Tarhan'ın askeri hapishanede tutularak saçlarının yedi asker tarafından zorla kesilmesi iddiasının insanlık dışı ve küçük düşürücü muameleyi yasaklayan üçüncü madde sebebiyle Türkiye suçlu bulunmuş. Bu da başka bir haberdi. Aslında Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden aldığı birçok böyle ceza var. Bunlar bir taraftan sadece ceza olarak kalıyor. Tıpkı herkesteki parasını öderim neyse... Onu da yaparım mantığı sebebi gibi aynısını devlette de görüyoruz. Şekerbank'ın doğa düşmanı projeleri için sanatın araçsallaştırılmasına hayır diyen e, bir aslında imza kampanyası. Bir açıklama da denebilir buna bir imza kampanyası şeklinde yürümüyor zira. E, Trabzon Solaklı Derebaşı HES projesinin en büyük hissedarı ve gerçek sahibi olan Şekerbank... Çevre duyarlılığına yönelik çalışmalarını açık ekran yeni medya sanatları galerisinde düzenlediği sergilerle çağdaş sanat alanına taşıyormuş. Ama e, gelin görün ki kendisi bir e, HES projesinin en büyük hissedarı daha önce de söylediğimiz gibi sanatçılar da bununla ilgili biz zaten farkındayız. Doğa ve insan düşmanı şirketlerin reklam kampanyalarında sanatı onlaştırdıklarının da farkındayız. Sanatçıların suç ortaklığına sürüklendiğinin de farkındayız bu şirketlerin insanı, doğayı ve sanatı umursamadıklarının da farkındayız. Bu, Trabzon'da jandarma ve polisin uyguladığı acımasız şiddetin İstanbul'da Şekerbank'ın açık ekranında sergilenen sanatla bağının da farkındayız ve bu utancın parçası olmayı reddediyoruz. Şekerbank ve benzeri şirketlerin doğayı metalaştıran ve yaşamı yok eden projelerini bizleri kullanarak meşrulaştırma çalışmalarına ortak olmayacağımızı bildiririz demişler. İmzacılar arasında Kamusal Sanat Laboratuvarı, Denizliğe Arbaş, Arzu Yayıntaş, Rafet Aslan, İnsal İnan e, diye uzun uzun gidiyor. E, yine e, bununla da aslında bu ilgilenilmesi gereken başka bir haber. Çünkü Şekerbank aslında bunu bir tek Şekerbank yapmıyor. Bir sürü banka, bir sürü şirket e, bir taraftan bu çevre projelerine destek verip... ...yani kötü manada olanlarına diğer taraftan da köstek oluyorlar... Başka bir haber kadın cinayetleriyle ilgili. İstanbul'da geçen hafta aynı gün içinde iki kadın cinayeti birden işlendi. Mahmure Karakule Fatih'te Zahide Feyzoğlu ise küçük çekmecede öldürüldüler. İki kadın da şiddet görüyordu. Mahallenin karakolun konu komşunun polisinde bundan haberi vardı. Ancak şiddetin bilinir olması canlarını kurtarmadı. Cinayet sürecine tanık olmaktan başka. Bu sözleri İstanbul Feminist Kollektif'de. Fin e, bir basın açıklamasından aldık. Pazar günü saat 17'de e, Fatih'te Mahmure Karakule'nin şiddet gördüğü bildirilen Fatih Şeh Şehit Tevfik Fikret Polis Merkezi önünde bir eylem yaptılar. E, ve eylemde de yine e, bunlardan bahsetmiş oldular. Mah Mahmure'yi korumadınız pankartı açtılar orada da. Bir diğer haberde Benim Ülkem Sana Dar Gelir davası kamuoyunda Benim Ülkem Sana Dar Gelir davası olarak bilinen hayvan hakları aktivisti Eva Aksoy'un Ermeni olduğu gerekçesiyle ökçü tehditlere maruz kalmasından ötürü 3 yıldır süren davası 3. yargı paketi kapsamında değerlendirildi ve kovuşturma er ertelendi. Bu dava sürecinde de çok kısa Eva Aksoy'un başına neler gelmişti ondan bahsedelim. Ee, bahçesine e, öncelikle Aksoy'a hakaret ve tehdit mailleri ulaşmıştı. Ne mutlu Türküm diyene yazıyordu bunlarda. Bazılarında da insanları arkadan hançerleyen Ermeni ırkından değiliz yazıyordu. Son olarak da hocalık katliamını anma mitinginden sonra bahçesine de Ermeni yalanına sessiz kalma şapkalarından biri atılmıştı. Üstelik şapkayı bahçeye atan kişinin sanığın avukatlığını yapan emekli bir sağ ...savcı olduğu da güvenlik kamerası... ...kayıtlarından tespit edilmişti. Ee, bu da yine... ...benim ülkem sana dar gelir... ...davasının detaylarındandı. Cumartesi annelerine müdahale... ...edildi ee, bu hafta... ...21 Temmuz'da. Cumartesi... ...anneleri e, Galatasaray... ...meydanında biliyoruz ki artık... ...çok uzun zamandır toplanıyorlar... ...ve kaybolan... E, ...evlatlarını istiyorlar. Eylemin ardından da... E, ...bu... Eylemin ardından bir kafeye aslında kaybeden, kaybedenler kaybedecek. Hasan Gülünay nerede pankartı açmışlar. Ardından da polis aralarından sanırım yanılmıyorsam sekiz kişiyi gözaltına almış. Bugün basında sansürün kaldırılışının 104. yıl dönümü dedik. Aslında bunu biraz sonraya bırakalım. Birazdan Cem Erciyes'te gazeteci bir telefon bağlantısı yapacağız. Onunla da konuşacağız bu meseleyi. Başka bir mesele yine Yılmaz Özdil nefret etme. dot geliyor. Yılmaz Özdil yine bildiğimiz üzere söylediklerini tekrarladı. Burada da söylemeye gerek yok. Ama kendisinin mail adresi eğer mail atmak isterseniz yozdilet Hürriyet.com.tr'ymiş ben de şaşırdım görünce ama e, belki de kendisine bir taraftan da uyan bir e, soyadı, e, soyadı değil mail adresi de denebilirmiş. E, Pınar Selek'in duruşması 1 Ağustos'ta e, 14 yıldır devam eden e, davanın bir duruşması daha yapılacak ve e, Pınar, Pınar Selek hala ağır, ağırlaştırılmış müebbet hapis e, cezasıyla e, yargılanıyor bu isteniyor. Bunun dışında bir sürü haber var elimde okunabilecek ama belki de çok vaktimiz kalmayacak diye düşünüyorum. O yüzden çok kısa bahsedeceğim ve asıl e, geleceğimiz konuya yani e, Milli Gazete'nin çarpılırsınız manşetinden sonra e, biraz karışan ortalığa geleceğiz. E, bundan önce de e, Milli Gazete 11 Temmuz'da bir başlık attı. Çarpılırsınız. Bu da Eyüp'te işte en azından Rezalet Abdülhamit'in mirasına taşındı deniyor. Eyüp'ün kutsal bir yer olduğundan ve Ramazan'a yaklaşırken orada içki içilmesinden şikayetçiler. Ee, ve bunu da çarpılırsınız diliyle manşetlerine taşımayı tercih eden. Milli Gazete aynı zamanda kendilerine Eyüp platformu e, ve bir taraftan da Yeşilay'da destek oluyordu. E, herkes bir taraftan kendi payına ne düşerse o yoldan karşı çıktı buna ve sonunda da sponsorluğunu geri çektiğini açıkladı. Ee, yine ilgili her şey devam etti. Başındaki gitti, e, Vanla kaldı e, ve aslında burada da bir festival, 10 yıldır devam eden bir festivalin e, nasıl başka bir versiyona dönüştüğünü konuşacağız. E, bunu da Cemerciyes'te konuşalım kısa bir aradan sonra. Like In the heart of a dog, don't sell all your eggs on the back of a frog. You can lick it twice, but it won't lick you. And salivating salvation's long. Evet Açık Radyo 949 Balık Gözündeyiz Petesimiti dinledik şimdi de Cemarcıya ile sohbetimize devam edeceğiz. Alo Alo ee, evet. Cem abi nasılsın? Teşekkür ederim Seçil sen nasılsın? İyiyim ben de. Ee, en son aslında senin de bu FSP Sanvanla Festival'de neler oldu konuşacağız. Ben senin bir yazınla başlamak istiyorum. Sen e, ne yani ben şimdi gidip orada bir biramı içemeyecek miyim demiştin. Ee, en son ne oldu o durum merak ediyorum. Aslında bir cevap yazısı da yazdın ona ama neler oldu bir oradan başlasak. Ben biramı da içemeyecek miyim demek yerine. Kardeşim ben festivalime de giderim biramı da içerim. Eh yeterseniz artık kıvamında bir yazı yazdım, itiraf etmeyeyim. Evet gittim festivalime de hakikaten. Ama biramı da içemediğimi bir sonraki yazımda yazdım. Anca içe içe, içe alkolsüz bira içmek zorunda bırakıldım. Tabii bu çok can sıkıcı bir şey. Yani şimdi e, yıllardır FSB'den falan festival yapılıyor. E, gidiyoruz hemen hepsine. O festivalin özelliği bir açık hava festivali olması. Yani festival sadece bir konser değil. Yani o bir tam günün yayılan e, bir eğlence e, konserler ve eğlenceler e, silsilesi. Yani sen o festival alanına yayılıyorsun. İstersen ana sahneye giriyorsun. istersen diğer sahnelerle konserlerle giriyorsun. istersen hiç konser seyretmiyorsun. Langırt oynuyorsun. Ne bileyim mesela. da <gülüyor> oradaki çimenlere uyanıyorsun. Ve bunu yaparken bir iyi içiyorsun. Yani e, bu, bu bütünlüğü olan bir açık hava festivali e, benzerleri de var. Akın kokta öyle bir festival. Hani bunlar da işte dünyada çok büyük başka festivaller var. E, onların bir benzeri. E şimdi ne oldu? Bu festival böyle bir festival olmaktan çıktı. Yani birdenbire e, işte hani alkol yasaklandı. Onun gerilimi yüzünden gittik işte festivali o gün. Ondan sonra onun gerilimi yüzünden kimsenin ne bir şey yiyip içtiği vardı ne bilmem ne. O söyleyeyim işte. Ee, sadece bira değil diğer e, yeni içme standlarının öndeki kuyruklar tamamen ortadan kalkmıştı. Ha, evet içerisi kalabalık mıydı? Kalabalıktı. <Gülüyor> evet e, konser alanında insan var mıydı? Vardı. Ama e, bu hani sıradan bir, bir festival olmaktan çıkıp sıradan bir konsere dönüştü. E şimdi öyle olabilir. Olabilir ama da öyle de olabilir. Olmalı. Yani ben niçin e, birada içip e, istediğim gibi eğlenebileceğim... Canı istiyorsa sapıtabileceği bir festivalden mahrum kalıyorum. Bunu gerçekten anlayamadığım için işte elimden geldiğince bir şeyler yazmaya çalıştım. Evet. Peki burada tutumunu nasıl değerlendirmek gerekiyor sence? Yani böyle bir tepki çıktı. Milli gazete çarpılırsınız dedi. İşte valilik biz orada evet, içki için aynen, olmasını. Aynen çarpılırsınız dediler. Yani <gülüyor> Zaytun katkı gibi filan yani bana. Ama işte bu bir kafa meselesi yani. Bana Zaytun gibi geliyor. O, onlar ciddi ciddi çarpılırsınız diye manşet yani evet. Ne diyeyim şimdi? Evet. evet. Ve... Pardon sözü kestim. Buyur. Yok yok ben, ben kestim aslında. Sen devam ediyordun. Hı -hı. Yani burada bir taraftan çok mu kolay e, çıkmış oldu aradan peki o zaman falan dediler. Ve e, oradaki ba başındaki kalktı içeride arkoz satışı yapılmadı. Ama e, onlar nasıl sahip çıkmalıydı ya da en azından Santral İstanbul buna nasıl sahip çıkmalıydı? Sen neler dersin Hı -hı. bu konuda? Bence doğru doğru bir şey soruyorsun. Yani bu, bunun üzerinde durmamız lazım. E, FSP sen hakikaten biraz daha direnlendi gibi geliyor bana. E, şimdi bu içki meselesi tabii e, burası Müslümanların yani Müslüman hassasliklerin e, yoğun olduğu bir ülke. Yani çoğunu kendi Müslüman olarak tanımlayan bir ülke ve içki meselesi bu ülkede hep hassas bir konu Hı. ama yani bu hassas ama yani burası aynı zamanda bütün diğer Müslüman ülkelerden farklı olarak insanların hakikaten hani e, İslam dışı yahut e, laik e, yahut kendine özgü bir İslam anlayışı içerisinde yaşayabildiği bir ülke yani bunu da kenara koymamız lazım bu bizim bu ülkeye dair sevdiğimiz bir şey ve şimdi içki firmalarını her zaman bu bir tedirginlik var üzerlerinde. Kusur dediğim o hassasiyet meselesinden dolayı. Fakat bu hassasiyet denilen şey artık böyle iyice arttıkça artıyor. Ee, i̇şte bu konuda hassasiyeti olan yurttaşların kutsal alanları genişledikçe genişliyor. Ve hani e, demin söylediğim e, kendine özgü bir Müslümanlık anlayışıyla ya İslam dışı bir yaşam anlayışıyla yaşamak isteyenlerin alanları daralıyor. Benim en çok kızdığım ve e, hakikaten e, tedirgin olduğum nokta bu. Şimdi konudan uzaklaşmış gibi olalım. Daha önce mesela sponsorlukla ilgili, iki sene önce sponsorlukla ilgili yeni düzenlemeler çıktığında EF'nin spor takımı, işte düzenlediği bütün, bütün bu festivaller aslında çok büyük bir firma olarak yaptığı çok büyük bir takım sosyal sorumluluk projelerinin akıbeti belirsizleşmişti. O zamandan sonra biraz tedirginiz. E, davranmış. Hı hı. E, kapalı kapılar ardından daha çok hani pazarlıklarla işte e, görüşmelerle vesairelerle bu işi çözmeye çalışmış. Ve nitekim içine sinen bir çözüme de ulaşmıştı. E şimdi burada bu festival eten müşterileri için yapıyor. Yani aslında hani Ramazan'a 5 gün kala işte Eyüp falan filan gibi bir derdi olmayıp bir içecek insanlar için yapıyor. Ve o insanları o zaman e, onlara yönelik baskıya karşı biraz daha savunması ve bu ortaya attığı 10 yıldır yaşattığı bütün para harczı ve işte dediğim gibi benizde yani kendisinin hizmet ettiği yaşam tarzına sahip insanlara arkasında biraz daha durması iyi olurdu bence Evet yani Ama belki de bu, evet, çok fa ...yani aynı şey aslında... ...Santra İstanbul'da bir taraftan yapabilirdi ama... ...şimdi arkadaşım Volkan Ağar... ...bana bir kağıt gösterdi... ...onda da şey yazıyor işte... ...bir ay önce orada bir festival evet. gibi bir şey yapıyor... ...ve orada da rakı içiliyor yine falan... ...ama aynı şekilde orada var... ...işte diğer şeyler var falan... ...onlarda restoranlarda da bir sürü rakı... ...ve şey içiliyor vesaire... Hı hı hı hı ...onlara neden ses çıkarın... ...detaylarına olursak... ...yani şimdi VH bir ay önce onu yapmış olabilir... Zaten burada hassasiyetin e, yani bu şey reaksiyon gösterenlerin argümanı Ramazan'a beş gün kala bu işin yapılacak olması. Yoksa orada zaten içki içiliyor. içki evet, festival, evet. etkinlik vesaire yapılıyor. Onlar da bunu biliyorlar bugüne kadar bir şey demediler. Ama hani ha beş gün ha otuz beş gün ne fark eder? Bence öyle. Mesela kutsal e, yani üç ayların içerisinde olması gibi bir argümanları vardı. E, Ramazan'a beş gün kala olmuyor ama her sene aynı tarihte oluyor son dört yıldır bu üç aylara denk geliyor evet. Bu tamamen Türkiye'nin gündemiydi. yani Türkiye'nin atin olduğusi ile ilgili bir şey Evet, evet. Ee, bilgiyle bilgiyle oradaki mekanlarla ilgili bir birkaç şey söyleyelim evet. Ee, evet yani bilginin bu konuda kendi geriye çekmemek çekmektense buna sahip çıkmasını tercih ederdi ama şu gerçeği de biliyoruz aslında hep. yani nefes evet. yani ne, ne bilgi bu konuda son kararı verebilecek yerler değil. Çünkü e, benim sahip olduğum bilgiye göre e, orada e, içki ruhsatı olan mekanlar e, etkinliğin başlamasına çok az kala içki ruhsatlarını kullandırmayacaklarını açıkladılar. Yani söylüyorlar taraflara. Kestivali düzenleyen bunu itiraz etseler de ellerinden bir şey gelmiyor. Ama onlar da bunu ulusal bir kanta dönüştürmek istemiyorlar. Peki onlar ruhsatlarını niye kullandırmak istedim son dakikada vazgeçiyorlar? festivale gidenler fark etmişlerdir. Kapılar biraz geç açıldı. Bu düzenlemeler son dakikada yapıldı. İşte Biram uslukları kapatıldı. Bilmem ne oldu. İşte alkollü biralar bir kenara yığıldı. fıçılar alkolsüz bira fırçaları oraya takıldı falan filan. iki saat kadar geç açıldı. Peki neden bu mekanlar kullandı? Bak, son dakikada işte İşte bunun üstünde durmamız lazım. Yani onca söylenti var ama sonuç bir gerçek yok. Ama o mekanlar üzerinde baskı uygulandığı muhakkak. Çünkü hı hı. o mekanlar hemen ertesi gün tekrar yine kendi normal içki servislerine döndüler. Ama ne oldu? O gece e, işte baskı uygulayan e, tutucuk bin, binci çevrelerin isteğini uygun bir şekilde o, o akşam festivali alkol oldular. Ve böylece de hani e, herkes e, işini yapmaya devam ediyoruz. Evet. Ve aslında yine böylece bir alan daha kapanmış oldu. Yani Tophane'de de, Tophane'de sanat galerilerine e, insanlar saldırdığı zaman da e, belki böyle şeyler hissetmiştik. Arkasında da çok başka şeyler vardı. Bence onları da konuşmak gerekiyor. Ama gerçekten bu Türkiye'nin yapısıyla da alakalı. Peki ne bileyim Tophane ve Eyüp arasında böyle en azından kültür sanat açısından bakınca bir bağlantı kurabilir miyiz? Nasıl bir zihin var sence arkasında? Nasıl yani bir şey var söyleyebilirim? Şimdi, şimdi tabii olmaz mı? Çok var. Yani orada şimdi aslında bir yaşam alanları çatışması var. Yani Tophane'deki yani bir yandan hani Tophane'de bir şeyler değişiyor. İşte aman ne güzel o da galeriler açılıyor vesaire falan ama e, tabii ki şöyle bir yanı var işi. Eee e, de bir Yaşam biçimi de yıllardır sürüyor ve o yaşam biçimi aslında kendisinin bu yeni genelmler tarafından yavaş yavaş oradan sürülüp atılacağını hissediyor. Yani Toparade hmm. yaşam o çatışmanın altında biraz böyle bir şey vardı. Yani onlara yani Toparade galerilere saldıran Toparade giri kanlılara en fazla bu kadar empati geliştirebilirim ama en fazla bu kadar. Ondan sonra yani dediğim gibi hani orada. İçki içiliyor diyor. O adamları aslında başka süreplerle gıcık kapıp sonra da eline sopalar alıp dalmanın yani işte artık vandallıkla işte e, vandallıktan magandalıktan vesaire başka bir izahı yok. Şimdi şeydeki e, vandallık yani Eyüp'te yaşadığının yani temelinde benzer rahatsızlıklar var. E, benzer e, to, e, şeyler, tolerans eksikliği işte karşı tarafa karşı e, şeylik e, Madanlık işte, e, Vurup kırıp yok edip Onu engelleyip onun yaşam alanını Daraltmaktan duyulacak tarz Ortak paydası var Hı. Ama de evet, yaşananın Biraz daha farklı bir yerde durduğunu düşünüyorum Çünkü orası etrafı çevrili kapalı bir alan Evet. evet. E, e, o alan e, aslında Eğitlileri oradan Sürecek onların yaşam alanının Aleyhine gelişecek değil Tam tersi Eyüp'lerin yaşamanı daha başka bir yere taşıyacak. Onlara para kazandıracak hani tabiri caizse. <gülüyor> Onların işte evlerinin daha değerli olmasını sağlayacak falan bir gelişme. Hani Tophane'deki de benzer bir şey Öyle bir benzerlik var tabii aralarında. <gülüyor> bir yandan şimdi düşünüyorum da. Yani bu çatışmalı, çelişkili bir şey gibi geliyor bana. İşte yani. o da başka bir ilişki doğuruyor tabii yani. Evet. yani. Ya Yani adam diyor ki yani diyor, işte diyor, siz, diyor, siz de buraya geliyorsunuz, bizim hayatımızı değiştiriyorsunuz falan diyor işte onu kapatmaya çalışıyor ona karşı saldırıyor vesaire Fakat öte yandan da şöyle bir şey var e, o sayede bir yandan zenginleştiğini de biliyor evet, evet. yani eee iç içe biliyor onu, onu da kabulleniyor o ona da okey yani evini daha pahalıya satmaya okey ondan sonra o dükkanını daha yüksek kirayla galerilere kiraya vermeye okey yahut yani Allah aşkına şimdi bira yasaklandı Hepimiz gördük festivalin önünde ilk gün bin kişi neredeyse sokakta bira içiyordu Rol insanlara biraları işte soğuk su kovaların içerisinde Taşıyanların çoğunun da eyüklü olduğunu biliyoruz evet. Hani evet e, Gidip de burada bira içmeyin diye e, e, Eylem yapar çarpılırsanız Diğer eyüklülerle bira satan eyüklüler Aynı kişiler mi bunu bilmiyorum evet, Ama yani. sonuçta eyüklü olmanın böyle Çatışmalı bir alanı var yani e, Çelişkili bir alanı var Onun biliyorum ve bunu hani nasıl izah edeceğim bu e, bir Eyüp'le arkadaşım olsa ona bunu nasıl anlatırdım? onu da bilmiyorum <gülüyor> seneye o zaman yani bir taraftan da alan biraz daha daraldı diyoruz acaba seneye ne olacak ben onu merak ediyorum işte başka bir yere taşınsın falan kavgaları var ama yani her, her sefer her değişiklik başka bir şey demek olacak çok kısa öyle. son bir sorum var bunu sormadan olmayacak ee, basında sansürün 104. yılını kutluyoruz bu programın yayınlandığı günde 24'ünde yani 24 Temmuz'dan buna ne dersin Cem abi en son? Ya ne diyeyim hani keşke bunu e, hiç kutlamıyor olsak diyeyim yani <gülüyor> bunu hiç anmıyor olsak o günü hiç e, tekrar etmiyor olsak basında sansürün sadece sıfırlanışının yıl dönümlerini kutluyor olsak diyeyim <gülüyor> ama sansür e, evet 100 yıl önceki gibi değil fakat başka biçimlerle başka yöntemlerle ne yazık ki hala bugün en sert şekliyle yaşanıyor. Bunu da hepimiz bal gibi biliyoruz. Evet, evet başka bir şey de dönemez. Çok başka teşekkür ediyorum de. o zaman Cemal. Ben teşekkür ederim, hem teşekkür ederim. İnşallah seneye Van e, Lov'umuz ve başka festivallerimiz olur. Festivalimize <gülüyor> de gideriz, bir abuzu da içeriz ah, dileğiyle. Ah, ah, hepimizin, <gülüyor> hepimizin. <gülüyor> teşekkür ederiz. <İyi gülüyor> Görüşürüz. programlar. Teşekkür, teşekkür ederim, <gülüyor> hoşçakal. Evet Açık Radio 94.9 Balık Gözü'nde bugün e, Radikal Gazetesi Kültür Sanat Editörü Cem Erciyes konuştuk. E, One başındaki atılması hikayesinden bahsettik birazcık. Bakalım bundan sonra neler olacak da denebilir. Bundan sonraki Balık Gözü 7 Ağustos'ta olacak. Eski programlar için de balıkgözü.thumblr.com adresine de bakabilirsiniz. Hoşçakalın.